Dijital Kültür Makaleleri 47. Güvenli İnternet Günü. İnternetle ilgili zengin bir içerik ve yaygın bir katılıma gerçekleştirilen etkinliklerden birisi de Güvenli İnternet Günü. 2004 yılında Avrupa Birliği bünyesinde başlayan süreç bugün yüzün üstündeki ülkeye yayılmış durumda. Etkinlik bu yıl 7 Şubat'ta kutlandı. Amaç temelde çocukların ve gençlerin internetin olumsuz yanlarından etkilenmelerini en aza indirmek. Ebeveynlerde ve öğretmenlerde bu konuda bir farkındalık yaratmak. İnternetin iyi olduğu kadar kötü yanlarının da olduğunu artık herkes biliyor. Ancak bu olumsuz yanlarıyla ne şekilde mücadele edileceği hakkında yaygın bir bilgi birikimi yok. Örneğin filtre sistemiyle internet aboneliğinizi belli bir kontrol altına alabileceğinizi biliyor musunuz? Ülkemizde uygulanmasına rağmen başka tartışmaların gölgesine kalmış temel çözüm modelidir filtre sistemi. Doğasına aykırı unsurlar da içerdiği için tartışma yaratmış, ne yazık ki işin özüne yönelik konulara odaklanılması mümkün olmamıştır. Filtre sistemi aslen sansür değildir, olmamalıdır. Daha ziyade ebeveynlerin ya da genelde internet abonelerinin kendi yaşam gerçeklerine göre internet etkileşimini hangi sınırlar çerçevesinde yapmak istiyorsa onu belirlemesini sağlamada yardımcı olacak bir araçtır. Nasıl? Eğer evde küçük yaşta çocuk varsa ve internet erişimi istiyorsa Ebeveyn internet aboneliğinin çocuk profiline ayarlayabilir. Bu profilde çocuğu olumsuz yönde etkilemeyecek sitelere erişim mümkün olur, diğer hiçbir siteye girilemez. Alternatif bir başka profilde aile profildir. Burada da ev ahalisinin erişmesinde sakınca olabilecek sitelere erişimi sınırlayan, ancak diğer tüm sitelere erişme olanağı veren bir yapı vardır. Evde yetişkin bir kızınız veya oğlunuz varsa onun sağlığını bozacak türden sitelere erişmesini istemeyebilirsiniz. Güvenlik konusunda aileleri bilinçlendirmek için açılmış olan çeşitli kamusiteler var. Bunların başında güvenli net.org.tr geliyor. Bu sitede ebeveynler ve öğretmenler temel internet güvenlik konusunda bilgi edinebilirler. Ailelere tavsiyeler bölümünde çok kritik bilgi sınırlanmış, sıralanmış. İnternet kullanımının ne şekilde uygulanabileceğinden tutun da örneğin internet kullanımında yasaklayıcı değil, zaman açısından sınırlayıcı olun olası tehlikeleri neler olduğuna, örneğin aşırı kullanımın sebep olduğu internet bağımlılığı, nasıl örnek olunabileceğinden, örneğin internet dışında aile içi aktiviteler düzenleyin, sosyal ağlarda nelere dikkat edileceğine kadar, tanımadıkları kişileri arkadaş listesine eklememelerini söyleyin gibi, geniş bir spektrumda tavsiyeler yer almakta. Bu siteye ok olarak, Geek.org.tr sitesinden güvenli internet günüyle ilgili aktivitelere ve içeriye erişmek mümkün. Ancak en zengin içerik görüldüğü kadarıyla güvenli web.org.tr sitesinde yer almakta. Burada eğitim dökümanları, pratik video klipler vesaire mevcut. Bilgi çağında lider olmak, sonuç almak, konu ne olursa olsun doğru informasyona, veriye ulaşıp onları akıl süzgeçinden geçirmeden mümkün değil. O halde temel beceriler şu olmalı. Enformasyonu erişmesini bilmek, hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ayırt edebilmek, doğru olanları analiz edebilmek, sonuçlar üretebilmek, o sonuçları pratiğe uygulayabilmek, yoksa ne olacağı belli, yanice okumaktır.